Abdüsselam El-Harrani'nin Akidatul Vasıfi adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitapta dediğimiz gibi Yüce Rabbimizin vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini öğreniyoruz. Onu daha iyi ve daha yakından tanıyoruz. Kitabımızın ilk bölümü geçen hafta sona edilmiştik ve yeni bölüme başlamıştık. İlk bölümünde kitabın ilk bölümünde Şeyhul İslam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 Sahabelerin böyle inanmadığı, ondan sonra gelen dört mesaj, imam ve diğer ehl alimlerinin, imamlarının girmediği bir yola girerek bu ayetleri aklımıza uysun diye ne yapmayız? Tahrif ne? etmeyiz. Yani değiştirmeyiz. Sonra dedik ki bu ayetleri bu allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı olan bu ayetler konumundaki konumumuz neydi? Onları tatil etmeyiz. Ne tatil tatil? Taatil? etmek. Yani inkar etmek onları inkar etmeyiz. Daha sonra onlara bir keyfiyet, Allah-u Teala'nın bu sıfatlarına bir keyfiyet ne yapmayız? Vermeyiz. Ve yani keyfiyet vermeyiz derken onun keyfiyeti şöyledir demeyiz. Yoksa onun bir keyfiyeti, sıfatlarının bir keyfiyeti vardır ama onu biz bilmeyiz. Yani Allah'ın şöyle sıfatı vardır ve bunun keyfiyeti şudur. Diyerek cesaretle bağırarak Allah-u Teala'nın bize bildirmediği bir konuda söz konuşma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 Allah'tan bize naklettiği, kuranı ayetlerde pekabildiğimiz zaten meclislerde. Nasıl zatı konusunda bu saymış olduğumuz dört tehlikeli Allah'a girmiyorsak zat hakkında. Aynı şekilde Allah'ın diğer isim ve sıfatlarında sıfatlarıyla ilgili konuştuğumuzda el üstünde Ne yapacağız? Onlara da zatta olduğu gibi olduğu gibi iman edeceğiz. Çünkü ne dedik? Al kavlu.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 Aynı şekilde Allah'ın iki eli, insanın veya mahlukatın herhangi birinin iki eline ne yapmaz? Benzemez. Allah'ın gülmesi, insanın gülmesine benzemez. Ama Allah'ın kendisi hakkında, peygamberinin onun hakkında ispat ettiği ne vardır? Gülme sıfatı vardır. Bizler de burada ne yapacağız? Zatta olduğu gibi, zatını ispat etmede olduğu gibi gülmede de ne yapacağız? tahrif etmeden, tatil etmeden, tekihif etmeden ve teşkil etmeden ispat ele değil. Dedik ya, işitmesi, görmesi ve konuşması. de muhalif olan bazı insanlar Allah'ın işitme sıfatının olduğunu, görme sıfatının olduğunu ve konuşma sıfatının olduğunu ne yapıyor? Söyleyip iman ediyor. Allah da bu sıfatlara kaybolduğunu söylüyor. Bu sıfatlarla mutlasıf olduğunu söylüyor. Ona sorduğumuz zaman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 Kendine yakışır, kendine layık, iki eli vardır, biz bunun keyfiyetini nasıl olduğunu ne yapamayız Bilmiyorum. bilemeyiz. Ama kalkıp bir yerde Allah işitir, görür, konuşur, kendine layık bir şekilde değil, iki elinden maksat, onun kuvvetidir, gücüdür, tahrizine düşen insanların yaptığı gibi yanlışa düşmeyiz. Çünkü onların yaptığı nedir? Bir çelişkidir. Yani burada Allah işitir, görür, konuşur diyorsun, aynı sıfatlar mahlukta, insanda da var.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 Allah'a benzetmiş olurum diyor. İnsana, mahlukata benzetmiş olurum diyor. Biz böyle söyleyen bir adama vereceğimiz cevap nedir? Kardeşim biz sana baştan söyledik. Leyse ke şey. Allah'ın bir benzeri, misli yoktur. Bizden bunu duyduktan sonra, ve buna benzer birçok ayetleri bizden duyduktan sonra, bu bunlara iman ettiğimizi apaçık şekilde söyledikten sonra, kalkıp bizim hala Allah'ı, İnsanın iki eline, Allah'ın iki, iki el sıfatına, insanın iki el sıfatına, iki göz sıfatına, iki göz sıfatına benzettiğimizi iddia ediyorsan, sen nesin? Ne akireyi anlamış bir insansın, ne de bizi anlamış bir insansın. Ne ehl-i in yolunu anlamış bir insansın. <gülüyor> sen onların yoluna baktığın zaman, onların görüşlerini incelediğin zaman, ehl sünnet okuduğun zaman, burada bizden duydu aynı duyduklarının aynısını, orada zaten ne yapıyorsun? Yorum buluyorsun. Ama sen ne zaman aklını bu işin sokarsan, aklınla kurcalamaya başlarsan, tamam mı? Ve biraz önce bahsetmiş olduğumuz temel kuralları, tahrifsiz, e, te, tatilsiz, teklifsiz ve teşbihsiz kurallarını iyi al, al, algılayıp öğrenemezsen, Allah'ın senden istemiş olduğu imanı gerçekleştirme konusunda neye düşersin? Hataya düşersin. Hataya düşersin. Hataya düşersin. İmanın ne olur senin? Eksiktir. Hatta bile bile bunu yapan insanı bu inanış imandan çıkarır çünkü Allah Teala'na Allah Teala'ya iman etmek imanın ilk kademesidir, ilk aşamasıdır. Daha Peygamber'e iman etmeden önce tamam mı? Namazın farz olduğunu, namazın beş vakit olduğuna iman etmeden önce insanın önce ne iman etmesi lazım? Allah'a. E Allah'a iman etmek nedir? Bir var olduğuna inanmak. İki onun yaratıcı olduğunu, rızık verdiğine. Her şeyin sahibi olduğuna inanmak. 3. Tamam. E, ibadetin sadece ona yapılması gerektiğine. İbadeti hak eden, yalnız onun olduğunu söylemen. 4. Bizi, bizi kendisine tanıttığı isim ve sıfatlarla ona yapmak? iman etmek. Şimdi bir insan, allah Teala'nın kendini vasfettiği, kendini nitelediği ayet ve hadisleri, Tamam mı? Geldiği manalardan çıkartıp tahrip ettiği zaman, tehlil ettiği zaman, başka manalar yüklediği zaman Allah'a kendini nitelediği sıfatlarıyla iman etmiş olur mu? Olmaz. E bu halde ne düşmüş olur? Allah'a imanla yanlışa düşmüş olur, küfre düşmüş olur diyor halinden. Bu küfürdür. Yani Allah arşınızı derine istiva etti, dersini aldık biz. E Birçok deliller söyledik. Artık bundan sonra kalkıp biz hayır Allah her yerde ediyorsa onun bu sözü nedir arkadaşlar? Küfürdür. Onun bu sözü küfürdür. Ta ki intikadını düzeltmesi gerekir. Bu sözünü düzeltip tövbe etmesi gerekir. İşte geçen haftaki almış olduğumuz sıfatlardan bazıları da neydi arkadaşlar? Dedik ki önce sünnet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünneti Kur'an'ı ne var? Tefsir eder, açıklar. Şeyhul İslam Kur'an-ı Kerim'den zikrettiği delillerden sonra, Kur'an-ı Kerim'deki aktardığı del delillerden sonra konuyu sünnete getirdi. Çünkü bu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 o tefsire girmek, o kapalı olan konuyu açıklamaya girer. İyilik yapanlara iyilik vardır. Evet, ayet ediyor ki dinlediğin ve ziyade. İyilik yapanlara iyilik vardır ve ziyade, fazlalık vardır. Tefsir bu ziyade. İyilik yapanlara iyilik demek. Fazlası nedir diye geldiğinde, sünnet olarak tefsir ediyor. nasıl açıklıyor? C Cennette Allah'ın yüzüne bakmak olarak sünnet gelip tefsir ediyor. Evet, sünnet başka Kuran ile beraber hangi şekillerde yer alır, nasıl açıklar Kuran-ı Kerim'e olan şeyi nedir, bağı nedir? Kuran'da olmayan bir hükmü getirir. <gülüyor> Kuran'da olmayan bir hükmü getirir. Kuran'da zikredilmeyen bir şeyi sünnet getirir, tamam mı? Ve Müslümanlar olarak bizler bu Kuran-ı Kerim'de yok, Ondan bu sünnette geldiği için bu bizi bağlamaz diyelim tavırla bu sünnetin hükmünü alamayız. bir kenara koyamayız. Mesela dedi ki erkeğin altın yüzük takması. Evet. Ondan sonra dedik ki kadınların kaşını alması, dişlerini indirtmesi. Ondan sonra bir erkeğin hanımıyla evli iken hanımın hanımının halasını Hanımının halasını da ikinci eş olarak alması, bunların hiçbir Kur'an içinde olmamasına rağmen Sünnet'te ne olmuş, zikredilmiş, asal olduğu gösterilmiş. Bunlar da neyi gösteriyor? Sünnet, Kur'an'da olmayan birçok şeyi ne yapabilir, getirebilir. Çünkü Allah Teala o Peygamber hakkında, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem hakkında diyor ki, o hevesinden konuşmaz, arzusundan, kendinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak nedir? Kendisine olan bir vahidir. İlk asırdan itibaren sahabeler Kur'an-ı Kerim'in okudukları gibi kendi aralarında da sünnetin, hadisin müzakeresini yapmışlar. Onun hükümlerini öğrenmişler. Onun için biz Kur'an'la sünnetin koyduğu hükümlerini hiç rana alamayız. İnanın. Birbirinden ayıp edemeyiz. İşte bizim buradaki hafta öğrenmiş olduğumuz bazı sıfatlar var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Mesela allah Teala'nın ne yapması Kur'an-ı Kerim'de yok? İtanatta aldığımız hayret etmesi. Hayret etmesi. Allah dağına hayret eder. Ki Kur'an-ı Kerim'de bir, bir okunuşa göre var. Bir okunuşa göre var o. Daha açık bir ifade söyleyir. Kur'an-ı Kerim'de olmayıp <gülüyor> gülmesi. Yüce Allah ne haber arkadaşlar? Güler. Bunu biz kendimizden mi uyduruyoruz? Hayır. Bunu kim haber veriyor bize? Peygamber aleyhissalâsı vesselâm haber veriyor. Ne diyor? Allah diyor şu iki iş kişiye güler. Ne o iki kişinin durumu? Birisi katildir, birisi maktul, ikisi de cennete girer ve Allah bunların hallerini, durumlarını güler diyor. Peygamberimiz böyle haber veriyor. Eğer size birisi sorsa nasıl güler? Bize nasıl, bir maturluğuyla konuşuyorsun, dedik ki Allah güler. Dedik sana nasıl güler? Sen ona ne diyeceksin? O zaman sen de bana şu cihazlar nasıl işitir? Çünkü sen Allah'ın işitini kabul ediyorsun. Değil mi? Veya Allah'ın zatı nasıldır? O da ne diyecek? Allah'ın işitmesi nasıllığını bize bildirmemiş. Kendine layık bir şekilde işte Kendine layık bir şekilde zaten varmış. O zaman bize deriz ki işte senin verdiğin bu aynı aynısıdır. Ben de ne arıyorum? Bu sıfatlar da sana veriyorum. Seni kalkıp da Allah güler dediğim zaman Allah'ın böyle dişleri olan, küçük dili olan, birini söz çıkarmış, vasıflarla, vasıflamayla beni ne yapma suçlama. Çünkü ben daha baştan iman etmişim ki Allah'a benzer hiçbir şey yoktur. Ne zatı, mahlukatın zatına benzer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 Beş parmaklı, birisi uzun, birisi küçük, tırnaklı. Böyle bir ne getiriyor? Ayak getiriyor. Seni dehşete düşürüyor, korkuya düşürüyor ve hemen seni inkara, zorlaya biliyor. Halbuki sen bilsen ki Allah-u Teala'nın zatı, insanın zasına benzemiyor. Duyması, insanın duymasına benzemiyor. Aynı şekilde Allah'ın ayağı da insanların ayağına ne yapmaz? Benzemez. Aradaki tek ortak nokta nedir?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 Şimdi ben senin yüzünü domuzla mu benzettim? Hayır. Aradaki ortak nokta ne? Yani sen domuzun yüzü var yani insanın da yüzü var. Eğer ben e, insanın yüzü var dersen, insanı domuzla benzetmiş olurum o halde. İnsanın yüzü yoktur demen ne kadar saçmaysa, ne kadar anlamsızsa, bunu söyleyen insana dünyada aptal derlerse, aynı şekilde Allah'ın ayağı var, insanın da ayağı var. Ben Allah'ın ayağı var dersen, Allah'ı insana benzetmiş olurum.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 allah Teala'nın nuzul etmesi. Gecenin üçte birinde yer yücünün semasına inmesi. Başka? Sevinmesi. Lallahu eşeddu ferahan min tövbeti abdihiz. Allah tövbe eden kuluna olan mutluluğu nedir? Çok büyüktür, çok. Azimdir. Mutluluk. Şimdi aynı şeyi burada söyleyeyim Adam diyor ki matur veya eşari olan bir adam gelip dediği zaman ya kardeşim Allah da mutlu olurum yani. Şimdi insan da mutlu olunca böyle kalp yanar, gülerler, o zıplar, hoplar Aynı şeyi burada demek söylediğimiz, aynı şeyi ne yapıyoruz? Söylüyoruz, yani kardeşim, Allah için bunu ispat etmiş olmamız ve aradaki tek ortak noktanın nedir? İsim olması, mana olması, mutluluk olarak. Ancak içerik, keyfiyet, nitelik olarak her biri birbirinden nedir? Farklıdır. Farklıdır. O yüzden bazen insanlara bakıyorum böyle, işte hocalar veya işte bugün internet denen bir şey var. Yazıyor oraya bir şey. Adam oraya ne yapmış? E, Çamurlamış, bulamış. Habire iftira atıyor. Bunlar diyor Vahabiler, bunlar Selefiler, Allah'ın yüzü var derler. Allah'ın ağızları organları var derler gibi öyle Bize ne yapıyor? Kötülemek için, leke atmak için orada yazılar yazıyor. Halbuki bilsek ki bu inanış. Yani bu inanış derken onun bize iftira attığı inanışları demiyoruz. Biz Allah'ın azası var demiyoruz. Yani bu manada onların dediği gibi.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 hepsi bir ses duyuyorlar. Hepsi bir ses duyuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam soruyor akabına. Diyor ki, bu duyduğunuz ses neydi? Biliyor musunuz? Diyor, Allah ve Resulü Diyor ki, işte bilmem kaç yıl önce, 70 yıl önce, yani 70 bin yıl önce, cehennemin en üstünden bırakılmış taş henüz ne yaptı diyor? Birbirine yeni vardı. yani, Vurdu, onun sesini duyduk. Diyor. Yani cehennem bu kadar büyük bir yer. Ademin soyundan her çıkardıkça her bin kişiden 999 lira alacak cehenneme gidecek. Cehenneme bol gidecek. Ebedi. Mi? Bilmiyoruz onu. Kimileri var ebedi, kimileri var fenada çıkacaklar. Cehennem bu kadar büyük. Allah Teala soruyor. Doldun mu? Yeter mi? Anasında. altında. ne diyor cevap olarak Allah Teala'ya? Hel min medid. Daha var mı? Burada neyi de görüyoruz? İşte cemadat dediğimiz, cansız varlıklar da ne yapabiliyor arkadaşlar? Konuşabiliyor. Tamam? Allah dilediği zaman onu ne yaptırabiliyor? Hı hı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hurma kütüğü var biliyorsunuz. Üzerinde kutu da verdiği kütük. O götürülüp yeniden yeni bir tanesi gezinince hurma kütüğü ne yapıyor? İnsanın ağladığı gibi ağlıyor ve sahabeler bunu duyuyor. Şunun yani Allah'a Allah dilediği zaman şu tahtayı ne yapar? Konuşturur yani. Her şeye kadir. Cehennem konuşuyor. Diyor ki daha var mı? ya yani bu cehennem öyle bir cehennem ki yeryüzünde hani bazen yazın hissediyorsunuz arabanın içinde sıcaklık artık böyle takat bitti bittiği bitti, anı düşünün. Ardama sabrediyorsunuz o sıcaklığa bitmişsiniz. Diyor ki Aleksandar işte o sıcaklık diyor cehennemin nedir biliyor musunuz? <gülüyor> Nefresi alması ve cehennemin o kaynayan şey fokurdaması. O yani onun gelen sıcaklığı. Şunun 40-50 derece çöllerde 60 derece sıcaklık cehennemin kendi sıcaklığı değil. Neyi? Tokurdayıp, tokurlamasının sıcaklığı yani. Bu kadar. Cehennem büyük. Yüce Rabbim hepimizi o ne yapsın, korusun. Ama bizden de gereken nedir? O cehenneme girmemek için yasaklanan şeylerden uzak durmak. Diyor ki hadiste cehennem sürekli daha var mı? Daha var mı? Abi ne yapıyor? İstiyor. Ondan sonra allah Teala ayağını cehenneme ne yapıyor? Üzerine koyuyor. Cehennemin üzerinde ayağını koyuyor diyor. Bakın hadise. Bunu bize söyleyen kim arkadaşlar? <gülüyor> Peygamber <gülüyor> Ayağını cehenneme ne yapıyor? Koyuyor. Cehenneme koyuyor ayağını. <gülüyor> Ve cehennem allah Teala ayağını koyunca birbiri içine giriyor. O mahsetmiş olmuş o kocaman cehennem doymayan, doymak bilmeyen daha var mı? Diye böyle Konuşan o cehennem allah Teala'nın o ayağı onun üzerine konuğunca ne yapıyor arkadaşlar? birbirine içine sıkışıyor. Sonra diyor ki katin kat. Yeter. Yeter. Yani tamam diyor. Ve böylece allah Teala ne yapmış oluyor? Cehennemin bu manada işini bitirmiş oluyor artık. Cehennem alacaklarını almış. Dolması gereken yerleri Allah-u Teala ayağını koyarak oraya Cehennemde yeter, yeter dediği andan itibaren cehennemin hesabı bitmiş oluyor. Sonra cennete geliyor Allah-u Teala. Cennete bakıyor, cennette ne var? Sokulması gereken, doldurulması gereken yerler var. Yani cehennem anlattık, evet korkutucu bir yer, ürkütücü bir yer. Ama allah Teala'nın bir de neyi var arkadaşlar? Talih kullarına vaat ettiği, evliyalarına vaat ettiği, muttakilere vaat ettiği bir cenneti var. İçinde saraylar olan, huriler olan, dediğimiz gibi derslerde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 dolduruyor. Burada öğrenmemiz gereken arkadaşlar Yüce Rabbimizin neyi? Ayarı. Rıcil ve kader. Hadis diyor ki La tazaru cehennem yul fiha. Cehenneme atıldıkça insanlar atılır. Atılmaya devam edilir. Ve yetekul Cehennem şöyle der sürekli. Her min medid. Daha var mı? Her min medid. Ne ne var kadar bu devam eder? Hatta yada koyana kadar. حَتَّى يَدَعَا رَبُّ الْعِزَّتِ اِزَّتْ تَحِبِ رَبِّ رَبِّمِسْ فِي هَا رِجْلَهُ oraya burdaki fi arkadaşlar fi fi değerli derslerinde açıklamıştık hangi manaya geliyordu fi? üzerinde üstünde dedik açıkladık derslerde ala çünkü içine koyması demek bir diğerinin onun ayağına kapatılmış olması demek bu yanlış manada olur ki bazı rivayetlerde ala geliyor zaten aleyha burdaki manası ala yani Allah Teala cehennemin üzerine ayağını koyar. Cehennem de diyor ki: "Tayzıları بعضها اِلٰى بَعْضٍ. Bir بعض. girer, sıkışır. Cehennem daralır. Fetakol ve cehennem der ki: "Katın kat. قَطْ. Evet, katın kat. قَطْ. Yeter. Yeter. Der. Bu neyi öğrendik arkadaşlar. Bizler Rabbimizin kendine layık neyi vardır, Hı -hı. ayağı vardır. İbn Abbas da diyor ki: "İki ayağı vardır ki kürsü Allah Teala'nın üzerine koyduğu yerdir. Şimdi mesela, e, geçen haftaki arkadaş burada olsaydı <gülüyor> ne derdi, He? böyle şey mi olur, siz allah Teala ne yaptınız, e, insana benzetti. Çünkü ne der? bu altyapı olmadığı için belli bir altyapı olmadan bu şekilde hayatında ilk defa duyduğu bir şeyi insan ne yapar, hemen inkar eder. Ama bilse ki Peygamber Aleyhisselatü bunu haber vermiş. Bize buna düşmesi gereken nedir? Teslim olmak. Olduğu şekliyle iman etmek Geliyoruz Yüce Rabbimizin kelam sıfatına, konuşma sıfatına. Bunu daha önce derslerde açıklamıştık. Dedik ki Yüce Rabbimizin kelam sıfatı arkadaşlar nedir? Ezelidir. Ezelden ondan mutlaksız olmuştur, ona sahip olmuştur. Yani. Onunla kaimdir. Bir de dilediği zaman konuştuğu neyi vardır Allah ananın? Kelam sıfatı, konuşma sıfatı vardır. Mesela... Kur'an'la konuşmak istediği zaman, Kur'an'la konuşmayı dilediği zaman o andan itibaren ne yapmıştır Allah-u Teala? Konuşmuştur. gece semaya in, her yeryüzünün semasına ne yapmakta? Konuşmakta, seslenmekte. Ne demekte? İstihfar eden yok mu onu? Başlayayım demek. Burada de ne anlaşılıyor? Yüce Rabbimizin kelamı nedir arkadaşlar? Duyulan bir sesi vardır. Ama nasıl bir ses Mehmet abi? Hırıyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü biz Allah-u sesiyle ne yapmadı direkt? Duyabileceğimiz bir şekilde hitap. Evet değerli. Aynı şekilde Allah Teala'nın kelamı neden olur arkadaşlar? Hakkadır. Çünkü Allah Teala ya Musa ya Musa bu ya diye seslenmesi Musa'ya nedirdir? Hak'tır sonuçta. İşte hadisde Buhari'deki bu hadis Buhari'nin isimde. Yakulullah Teala ya Adem. Allah Teala der ki: "Ey Adem." Sen يقول لبئس ما سعديك." Adem der ki: "Düz düz zaman yüce Rabbim sesini, kelamını, o sıfatını Buyur Allahım, emrine hazırım. Manasında buyur. Hemen yani tabi rivayeti hazırım konumunda. Feyunadi bir <gülüyor> sult ve Allah ﷻ tarafından seslenir, seslenilir der. Tabii ki inna Allahı amru Allah ﷻ sana emrediyor ki en tuhfe min zuruyetiyle bahten ilenler, kendi soyundan gelen topluluğu cehenneme çıkarmana emrediyor. Onlara cehenneme girmelerini söylemeni emrediyor. Tabii ki bir rivayetlerine geçiyor. Adem soruyor. Kimler? Ne kadar? Kimi tırahtayım? Kimdi onlar? Ey Allah'ına soruyor. Ey Allah'ım. Allah sana Allah diyor ki her bin kişiden 999 kişi. İşte Allah valla bunu dediği zaman hadiste diyor ayette var biliyorsunuz. O günkü yeni doğmuş çocuğun çocukların, çocukların yeni doğmuş çocukların saçlarına ne yapar? Yani. Beyazlar. Saçlar beyazlar. İşte diyor o, o gün bugündür diyor. Yani her bin kişiden, düşünseniz arkadaşlar 999'u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 Sizlerden her birisiyle İlla seyükellimuhu Rabbuhu. Rabbi konuşacaktır. Sizlerden her birinizle Rabbi konuşacak. Öbür tarafta. Veleyse beynehu ve beynehu tercüman. Arasında olmadan? Hı -hı. Tercüman olmadan. Bakın arkadaşlar, milyarlarca, trilyonlarca insan öbür tarafta mahşer günü, mahşer zamanı, hesap zamanı hizaya çekilecekler. Allah-u Teala her birisiyle ne yapacak? Konuşacak ve Allah Teala biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de bize hala veriyor. Esraul Hasibin. O hesap görenlerin, hesaba çekenlerin neyidir? En hızlısı. Yani belki de bir göz açıp kapayıncaya kadar bu olay ne olacak? Sürecek. Bütün insanlarla tek tek ne yapacak Allah Tercüman olsun. Konuşacak. Kırıyor musunuz arkadaşlar? Azameti, büyüklüğü, gücü, kuvveti. Herkesden aracısız tercüman olarak ne yapacak konuşacak. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? güzel Rabbimizin bizimle böyle konuştuğu güne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekiyor. Geliyoruz Yüce Rabbimizin uluv sıfatına. Ne uluv sıfatı? Uluv? Yükseklik. Yükseklik Yani Yüce Rabbimiz ne, ne, e, nerededir arkadaşlar bu manada? Arsının üstünde diyoruz. Nerededir? Allah nerededir diye soru sormak doğru mu? yanlış mıdır? Doğrudur. Doğrudur. Çünkü bu soruyu kim sordu? Peygamber aleyhissalatu vesselam kadın cariye soruyor. Diyor ki kadın cariye Allah nerede? O da diyor ki cissema semada derken yani iki manada açıklamıştık bunu. Ne o? Ya semanın üstünde ya da sema olarak yükseklikte yani yüksekte. Tabi arkadaşlar yer mekan iki ayrılır. Bir Allah Teala'nın yarattığı mekan. Hani her yer diyoruz ya oralar dünya ve biz Bir de Allah Teala'nın Ademi olan, sonsuz olan, arşın üzerinde olan, mahluk olmayan ve bizim artık dilimizin kısıldığından dolayı, dillerin kısıldığından dolayı, ifade etmekte sıkıntı olan dolayı, kendisini ancak yer diye ifade ettiğimiz o yer. İşte Allah-u Teala hangi yerdedir? Yani, e Nerede sorusundan verilecek doğru cevap nedir? üzerinde üzerindedir. Allah arşının üzerindedir. Bunun denizlerini daha önce ne yaptık biz zaten? Bir söylemiştik. Burada şey i bir hadis getiriyor. Hastaya yapılan rukiye. Hastaya yapılan rukye? <gülüyor> okuma. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> okuma. Hasta olan kişiye hasta olan kişiye birisi gördüğü zaman gidip okuması, Kur'an-ı Kerim'den Fatiha'yı okuması, bir suya okuması veyahut da allah Teala'nın isim ve sıfatları ile tevessül ederek ey şafi, ey şifa veren İşfi, şifa ver gibi böyle tevessülü yaparak okuması. ya da kişinin kendinde yapması? Okuması. Buna ne deniyor? Rukiye deniyor. Rukiye deniyor. Bunu daha önceki tevhid derslerinde görmüştünüz. <gülüyor> Üflemek mi <gülüyor> bu? Üflemek yani bu manada yok. Yatarken kişinin kendisinden yapması var? Üflemesi var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam duada ki bu hadisdayız <gülüyor> ama manaları sahi inşallah. Diyor ki Rabbunallahu <gülüyor> ellezikissalâh gökyüzünün üzerinde olan, semada olan, ey Allah'ım Tekaddes et Senin isimlerin çok mukaddes Ne mukaddes? Mukaddes demek pak, temiz demek Yani ne demek temiz? Eksikliklerden uzat Senin emrin, vermiş olduğun emrin yerde ve nerededir? Göktedir Rahmetin ise sevadadır Tabii senin yerde rahmetin var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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir adamdan haber veriyor. Elini açmış adam yalvarıyor diyor. Ya Rab, Ya Rab diye Dua ediyormuş. Allah'a sesleniyor. Ama onun duası kabul olmuyor. Nasıl olsun ki diyor. Onun yedi haram. Giydiği haram. Bu arada kişi haramdan uzak durması lazım. En terabbü tayyibin. Ey Allah'ım sen tayyib. iyi olan insanların Rabbisin. Sahibisin. Burada iyi olan insanların sahibisin derken, Rabbisin derken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 Ve şifa'en min şifa'ik. Şifa şifadan bir şifa indir. Alâhazel <gülüyor> vece' bu ağrıya, bu hastalığa diye okur Peygamber'e ve derdi ki diyor, bu hasta, bu okuyunca ne olur? İyileşirdi. Burada hadis-i ilgilenmeyen tarafı, bu, bu dersle alakalı olan tarafı, doğada şu söz, semada olan ey Allah'ım, gökyüzünde, gökyüzünde olan, gökyüzünde olan ey Allah'ım. Yani Allah-u Teala'ya bir sıfatıyla ne yapılıyor? Tevessül ediliyor. Diyor ki, ey arşın üzerinde olan Allah'ım gibi insan ne yapıyor? Allah-u Teala dua Hı. edebilir. Ancak ki bu adı birçok yapmakta? Zayıf ne Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birçok hadislerinde Allah-u Teala'nın arşın üzerinde yükseklerde olduğunu ifade etmiş. Bunlardan bir tanesi de şu. Elâ te'menûni. Bana güvenmiyor musunuz? Ben ise göktekinin, göklerin üzerinde olan Allah'ın eminiyken, güvendiği bir insanken, işte Allah, Peygamber aleyhisselatü biliyorsunuz bazen iftiralarda bulunuyor. Kalimetleri dağıtma konusunda, ya birisini bir yere atama konusunda. insanlar kıstıllaşınca aralarında bir şeyler söyleyince ne diyor? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, yani gökyüzündeki, göklerin üzerinde olan Allah'ın eminiyken, Allah'ın güvenilirliğinde olarken siz bana nasıl olur da güvenmezsiniz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güvenilirliğini anlatırken dahi hangi konuya değiniyor? Allah-u Teala'nın Allah Allah semada olduğu, yukarıda olduğunu değiniyor. Sonra ben hiçbirine şunu demiyor. Bakın arkadaşlar sahabeler senden böyle hadisler duyuyorsunuz. Yok işte göktekinin, göğün üzerindekinin arşın üzerindeki ama Bunları kalkıp da çöldeki akrabalarını da bu şekilde anlatmayın. Yanlış anlarlar. ondan maksat şudur şudur diyerek onları durdurup böyle bir tevil yapmıyor. Konuşuyor olay orada bitiyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl anlaşılmak ister, ister, istiyorsa o şekilde ne yapar? Konuşur. Onlar bu şekilde apaçık bir en kolay Arapça uslubuyla konuşuyor. Yine allah Teala'nın uluv yukarıda olduğunu anlatan bir hadiste.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 Allah'ın arşının ise bunların yanında, kürsünün yanında o kadar büyük, o kadar büyük olduğunu söyledik ki. Aleyhisselatü Vesselam bundan ilgili rivayet olunan bazı hadislerde arşın büyüklüğü anlatırken ne deniyordu? Boş bir araziye bırakılmış bir demir halka gibidir. Kürsünün arşı olan neyin? Küçüklüğü ve arşın kürsü olan büyüklüğü. Yani boş bir araziye yapılmış, bir düşünün, şu düşünün. Kürsü bu kadar, arşın yanında. Ars'ı düşünün, şey kürsüyü düşünün arkadaşlar, kürsü yeri göğü kuşatmış. Her gökyüzünü düşünün, 500 yıl. Yani bu kadar büyük bir mahlukat var. Hepsi bunların mahlukatı yarattı. Ve bunlardan sonra da, bunların üzerinde de kim var arkadaşlar? Bizi Allah var. Peygamber diyor ki, فَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاهِ Ars, suyun üstündedir. وَاللّٰهُ فَوْقَ الْعَرْشُ Allah da ars'ın üstündedir. Tamam وَوَيَعْلَبُ مَا اَلْتُمْ عَلَيْهِ Buna rağmen Allah-u Teala sizin arsını üzerindedir. Bununla birlikte yapmış olduğunuz her şeyi bilir. Tek tek. Daha önce giden sebebine onun izni olan düşmesi mümkün. Onun ilmi dışında düşmesi mümkün değil. Allah geçmiştekileri bilir. Unutmaz. Gelecektekileri bilir. Olacakları bilir. Olmayıp da olmazsa olup da olmuş olsaydı nasıl olacağını bilir. Allah-u Teala Olmayacak olan şeylerin, olmuş olsaydı nasıl olacağını iyi biliyor. Bakın ne kadar büyük bir şey. Ne demek bu arkadaşlar? Yani olmayacak bir şey var. Olmayacak. Ama olmuş olsa nasıl olacağını biliyor. bunu örnek olarak ne verebiliriz mesela? Çocuğu, çocuğu, çocuğu. Ama olacak olan bir şey o. Yani orada olmuyor. ne sana ne verebiliriz? Günahları günahları rahmet etmiş bu Mesela yani. daha açık ve net bir örnek uç bir örnek. Allah teala şart iki ilah olsaydı olmayacak bir şey değil mi? İki ilah olsaydı ne olurdu? Her bir ilah. Her bir, bir, bir, bir ilah yaratığıyla kendini köşeye çekirdi. Yaotta biri biri diğerin birisi diğerinin üzerine galip, galip. gelmeyecekti. Üstün gelirdi. Yani olmayacak olan bir şeyin olmuş olsa dahi nasıl oluyor? böyle bir şey mümkün değil olmaz ikdaneyle İşte Allah taala ilmi bu kadar kapsamlı ve geniş ama bununla birlikte en ayrıntıyı bilmesen rağmen gecenin karanlığında kapalı bir havada bulutlu bir havada karınca'nın kara taş siyah taş üzerinde attığı adımları duyan ve onları bilen Allah Teala aynı zamanda nerededir arkadaşlar karşının üzerinde değil. Günlerce denizin metre altında.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 Çağır, Peygamber Aleyhisselam o kadını çağırtır ki, çobanı. Onu test ediyor önce. Yani mümin olup, Müslüman olup mümin olup olup olmadığını test etmek Diyor ki, kadın geliyor diyor ki, Eyin Allah. Ne? Eyne? Allah mı? Evet. Allah nerede? Kadın diyor ki, sema, Göğün üstünde, gökte değil. Göğün üstünde. Ya da yukarılarda, üstünde de. Çünkü fi burada, ne var orada fi? <gülüyor> diyor ki Peygamber Aleyhisselatü'nü, ''Men ene, ben kimim?'' Kadın diyor ''Sen de Allah'ın Resulüsün.'' Şimdi kadın iki soruyu da bildi ve testi eşit. Diyor ki sahibine dönüp, ''Onu azat et, çünkü o kadın nedir?'' <gülüyor> ''Mü'mindir, mü'minedir.'' Şimdi arkadaşlar, bu hadisler, ''Batuludi ve Eş'ari'' olduğunu söyleyen insanların her gün karşısına çıkıyor bu ayetler, bu deliller her gün karşısına çıkıyor. Zannetmeyin ki onlar, yani onlardan samimi olanlar e, huzur ve rahat içinde yaşıyor. Hayatlarımızın sonunda onların bilginleri pişman oluyor. Diyorlar ki ya biz hayatımız boyunca bir şeylerden kaçmaya çalıştık. Hani bir örnek verdim ki, minareyi çaldılar sonra onlarla başladılar kılıf uydurmaya. Yani bunlar Allah-u Kur'an Kur'an'ın yerinde bahsettiği, Peygamber'in hadislerde bahsettiği, ayet ve hadisleri bu, bu konuyla ilgili İsim ve sıfatlarla ilgili hadise bir kılıf uydurabilmek için kimi zaman Hristiyan bir şairin şiirini delil olarak getirmeye çalıştı. Kimi zaman Arapçada o mana olmazken o manayı yüklemeye çalıştı. Böyle anlamsız bir şekilde diğerlere kaçmaya çalıştılar. Ama ölüm şeyinde, hastalanlıkları zaman diyorlar ki keşke Nisabur falanca yerin koca karılarının inandığı gibi inansıyacak. Yani basit, fıtri, yalın. hiçbir şey bulaşmamış. Doğal. Yani Allah diyorsa ki Arsını üzerine istiva etmiştir. Gökyüzündekinin de taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin misiniz? Tamam, böyle hitap etmiş, böyle. Çoğu diyor ki ne kadar diyor isterdik ki onlar gibi ölmek. Çok pişman oluyor. Gazali bile öldüğünde kucağında neyle ölüyor? Buharı ile. Her şeyi bırakıyor artık. Bütün sassataları, bütün edebiyatı bu manada. Tarf bütün edebiyatı, tarf bütün sözleri bir kenara böyle. Yalım. O kadar bitti.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 bu manada vurdum duymaz yani ne, olsun, ne olur ki diyor Allah'a her yerde ha karşısının üzerine. Halbuki yani birisi küfür birisi İman. yani ne olur dediği şey birisi küfür birisi İman. İşte peygamber Aleyhisselam da <gülüyor> böyle haber veriyor. Sonra diyor ki asfalul iman en taaleme en Allah mak haris makunt İmanın en asfali en Kamil olan nedir? Nerede olursa ol, Allah'ın seninle beraber olması. Ne demek arkadaşlar Allah'ın seninle beraber olması? Hmm. Şimdi dedik, Allah arsını üzerindedir dedik. Şimdi diyorsunuz, diyoruz ki Allah seninle beraberdir. Bu iki söz arasında arkadaşlar bir tezat, bir çelişki var mı? Hmm. Yok. Bunu biz çok, çok açıkladık. Bununla, bu ikisi arasında çelişki gören, tezat gören insanın dili bilmemesinden kaynaklanıyor biz. İki, Ehl-i Sûretlercevâsı bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bir insanın bir insanla beraber olması demek, onunla yan yana olmasını ne Gerektirmez. Tamam. Bir İnsanın bir insanın yanında olması demek, onunla yan yana, omuz omuza, aynı yerde olmasını gerektirmez. İnsan da bu böyleyken, Allah-u Teala da niye mümkün olmasın ki? Allah-u Teala üzerinde. Ama kullarıyla nasıl? Kullarıyla, ilmiyle beraber. Görmesiyle beraber Daha özel olarak Yardımıyla Besteğiyle beraber Ama zatıyla arşının üstünde Başka bir örneğe geliyoruz arkadaşlar Bu da çok önemli bir hadis Yine böyle e, Batıl Mesnet sahiplerinin allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu inkar etme konusunda Kullandıkları hadislerden bir tanesi O da şu Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor sizlerden biz namaza durduğunda, namaza kalktığında yüzünün önüne, yani suratının önüne doğru ne yapmasın diye Peygamberimiz tükürmesin sizden biz. Şimdi namazda oldu ki balgam geldi ağzına. Tabi eskiden camiler böyle hılır değildi. Yerler neydi? Çakıl, toptırat. İnsanlar ne yapıyordu? Tükürüyor yerlere. Şimdi namazda ne oluyor? Adamın balgam geliyor, öksürüyor ağzında oluyor be. Sen burada dinden tükürebilirsin, bunda sorun yok. Tabii Türk milletine bunu anlatmak zor değil mi yani? <gülüyor> Camiye namazına <gülüyor> tükürürüz. <gülüyor> Gök aleykiler başlarım, sizden mesela namazada durduğunda yüzünün yönüne doğru atmasın, tükürmesin. Sağına da tükürmesin. Tamam. <gülüyor> Bazı rivayetlerde tükürür, sağında melekler vardır. Peki yüzü yüzüne, yüzüne yönüne yüzüne niye tükürmesin? Tükürmesin. <gülüyor> Tecrübe gideceğiz çünkü, çünkü Allah diyor namaza durduğunuz o kişinin yüzü yönündedir, karşısındadır. Bakın arkadaşlar bize. Yani hem arsin üzerinde, hem arsin üzerinde, hem de namaz kılancının yüzünün önünde. Kim ancak bunu yapabilir arkadaşlar? Her şeye kadir olan yapabilir. Yani bunu biz insan aklımızda anlamaya kalksak, nasıl olur desek hem ars hem ben. bunu bunu keyfiyete keyfiyete Ha, yani nasıl bunu ararsak, çünkü allah Teala bize bunu ne yapamış, haber vermemiş ama arkadaşlar insan o zaman namazdayken bu huşuruyu yakalasın, yani Allahu Ekber deyip namazda zaman sen, şu arkadaşlar Rabbin senin karşında yani sen özel bir makama yükseliyorsun ha şimdi dedik, ahirette allah Teala her bir insanla tercümansız ne yapacak? konuşacak Normal şartlar altında buna kaç yıl sürmesi lazım. <gülüyor> Ama dedik ki Rabbul Alem'in insanları yaratan dilleri yaratan Allah'a esraul hesap görürlerin en azı. O belki bir saniyede her şey bitecek. Anladık mı? Allah tabi <gülüyor> hem arsınız üzerinde hem gidin üstlerinde yeryüzünün temasına. Çünkü yeryüzünün yer. Allah Teala'nın kıyamette sağ elinde düracıyı. Sol elinde yeryüzünün, sağ elinde yedi bir yer. Yani bu kadar küçük. Yani bu kadar küçük bir yere karşı sen bunu idrak etme manasında anlamaya kalkarsan bunu sana Allah bana ne yapmamıştır? Bu manada, keyfiyetini bildirmemiştir. Sen bunun keyfiyetini bilemezsin. Ama şuna iman ediyoruz ki biz neden durduğu zaman daha varız biz ee, karşımızda Allah vardır. Allah o kişinin karşısına geldiği hadisinde. Bu kim rivayet ediyor? Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Velakin anyesari'yi Tükürecek varsa birisi diyor soldan tükürsün. Evet. Yani, tu diye soluna tükür. Bu caizdir. Namaz bozulmaz. Tamam. Ev sahte kademi ya da ayakkabısının ayağının altına tükürsün. Böyle bir şeye şey yapalım. Şimdi bizim Medine'de bir arkadaş vardı. Sudanlı. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz. Evet. Yani bir ayakkabıları varsa ayağında ters çevirsin, baksın, altında bir necaset, pislik varsa vursun, temizlesin, onlarla namaz kılsın yahut muhalefet etsin. Yani ayakkabıyla namaz kılmak sünnettir aslında. Ama şimdi sen böyle bir yerde ve camide ayakkabıyla yesen hata etmiş olursun. Çünkü yani o halıyı kirletirsin, insanların yanlış bakışlarına sahip olursun. Hatta arkandan Bismillah'ı işleyeceğim diye ayak bile erdin belki. Bizim bu sultanlar kaç vardı Medine'de? Mescidlerde falut falan ya buralar gibi değil yani. Orada böyle kameralarla izliyor. Yani 600 bin insanın namaz kıldığı yer düşünün. 600 bin, 30 binlerden bahsetmiyorum. 600 bin insan aynı anda namaz kılıyor. Böyle büyük bir yer. Bir çocuk işete kamera varlar falan tespit edip anında o değiştiriyor öyle bir yer. Bizim o sultanlı almış şeyler ayakla falut kışkırtıyor. <gülüyor> Sünnet-i Yâddet ya, ona da bunu tutmuşlar böyle hemen, paketlemişler. <gülüyor> <gülüyor> dışarı. İnsanlar da bu konuda ne yapacak, dikkatli ee, olacak. Son hadisimize, sondan bir önceki hadisimize geliyoruz. Yine bu hadis de Yüce Allah'ın <gülüyor> ile ilgili, üste olmasıyla alakalı, arşın üzerinde olması ile alakalı. Allahümme rabbe semâvâsı istem'i vel ard. Bu dua arkadaşlar. Borcu, ödeme ve ne doğası Fakirlikten kurtulma doğası Yani fakirlikten kurtulmanın, borçtan kurtulmanın birçok sebebi var. Bir çalışacaksın yani, evlenmedin ama hala çocuk istiyorsun, bu ne olur? Alay etmek olur, dalga olur. Oturdun eve, tabi dedim habire bu duayı okuyorsun ki Allah seni borçtan fakirli... Bu da onun gibi aynı bir şey sen sebeplere sarılacaksın ufak bir tezgah sıçran bir şeyler yapacaksın. Sonra bu duayı okuyacaksın Allah'ın izniyle. Ne olacak? Allah seni ya giten de aksane söylemiştik ya fakirlikten, boştan kurtaracak yahut başında gelecek olan bir musibetten kurtulacak ya da onu ahiret takmayacak. Ama bu duayı alıp duvarı ararsan hiçbir şey olmaz. Bazıları nasıl dua, karınca duası, bilmem, bilmem ne hazretlerinin yaptığı dua. Yok kardeşim öyle bir uygulama öyle bir e, davranış biçimi yok. Burada okuyacaksın, isteyeceksin, dua edecek. Bu duayı böyle O hus olduğunu zannediyorum bu duanın. Dua diyor ki, Allahümme Rabbe selavat vel ard. Ey yedi kat gök ve yedi kat yerin Rabbi. Ve Rabbil arşil azim. O büyük olan, azametli olan, evinden bahsetmiş olduğumuz, o büyüklüğüne büyük, yüce olan, o arşil Rabbi. Rabbena ve Rabbil kulli şey. Rabbimiz ve her şeyin Rabbi. Fâliqel habbi vel nawa, Tane ve tohumu çıkartan, tane ve tohumu bitiren ey Rabbim. Bakın önce doğada bir edep var. Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dair. Direkt bak diye, ey Allah'ın barışını vermiyor. Önce ne var arkadaşlar? Hamd, övgü. Allahümme rabbe semâvâti vel ard. Ve rabbel ağşel azîm. Rabbena ve rabbe kulli şey. Fâlik el-habbi Burada bir tevessül var. Allah Teala'nın Mustafa'yla bunlarla bir tevessül. Munzile't-Tevrat ve'l-İncil kuran Kur'an'ı Tevrat'a ve İncil'e indiren. Teavuzü bike min şerr nefsi. Nefsimin şerrinden de Bak, tevazu var, tevazu var. Çünkü nefis ne emreder arkadaşlar? Kötülüğü emreder. Çünkü nefis âhirler diyor ki ikiye ayrılır. Kötülüğü emmare, bir de nefsi Mutmainne. Ne demek mutmainne? Tatmin olmuş. Huzura ermiş. İkidir. Bazıları üçüncü de söylüyor. Evet, üçüncü ayrı kısım olarak. Bir de nefsine var? Levvame. Ne demek nefsü levvame? Yani Nefesü levvame azarlayan nefes. Diyor ki En alt tabakası nefsin emmare. tutuyor Tutu emreder. Yani Sonradan kadın geçer bak. tamam. bir sıkıştın git faiz ye. Tamam. Ezanı okuyor ya. Boşver otur. Bu nedir? Emmari habire. Yani sen nefisi, sen ne yapmış nefis? Emre, Tuş emre. etmiş. Eksim almış. Her şey sana yaptırıyor. Hiçbir şeye hakim olamıyorsun. Artık ipin ufunu kaçırmışsın. Bunun bir üstü, nefs-ü levvame diyor. Yani sana azarlıyorsun her yani. Emmari, yani kötülüğü eminen nefis, Sen de artık şey de olmaz. Yani her türlü pisliği işler adam. Ama nefis ona şey de yapmaz yani, azarlamaz da, sıkıntıya sokmaz da, pişman da istirmez. Adam dünyada böyle... Ne var yani daha doğal bundan ne var? Gibi davranır yani adam. Tamam. Bu şey, nefis arakalıcıyı kes. Nefis terbiyesini alır. Ama nefisle <gülüyor> uğama yapar yapar yap, yap, yapar ama kötülükleri işler. Ezan okur, camiye gitmez. Hanım ne ya burda o da kılar mesela. Tamam. Allah'ım. Ama nefis ne yapıyor o içeride? Dürter. Yani dürter ya. Abi bu kardeşim sen. <gülüyor> Bize nefis mutma in ne var? Artık ohumur ermiş. Tamam. Hep <gülüyor> olmuş artık. Yani önünden kadın geçse de dokunmaz, evi yansa da umurunda değil bu manada yani. Allah tevekkülünü etmiş, tamam Her yönden huzura kavuşmuş bir nefis. Tabii bu nefse buna ulaşmak için de yani bu, bu sihirli bir şey değil. Evet. allah Teala'nın böyle değmek tak tak bir şey değil. O senin elinde olan bir şey. Yani bir adam kalkıp geceleri gece namazına kılıyorsa, yani evet allah önce onun hakkında bunu dileyecek ama kul da ne yapacak buna? Aynen. Gayret edecek. Yani birisi var, bir günde 20 sayfa Kur'an okuyor, birisi var, hayatı boyunca daha 20. sayfa gelmemiş, 3. sayfada Kur'an'ı gelmemiş. Şimdi bununla bunun yeri Allah katında aynı mı olacak? Allah falan diyor, yarışın, yarışacaksın. Sen bakıyordun, vay be. Şimdi, ama yarış, şu anda yarış nerede? <gülüyor> Dünya, ya şimdi adam bakıyor, ya diyor, bu adamda iki tane var, bende. Yok. <gülüyor> ya ne derler? İşte iş, işsiz diyecekler hakkımdan, vay be. Ne kadar ayıp bir şey. <gülüyor> ama yani şuur düşünmüyor kendine. ya Subhanallah ya Allah'ın kitabına kaç kez hat ettik? Ya bu ayıp değil tamam mı? Gece namazda kalkamak ayıp değil, oruç tutmamak ayıp değil. Ama işte nedir? Borcun var ayıp. İşsizsin ayıp tamam mı? Kendi evin yok ayıp, bir ortam yok ayıp değil mi? Dükkanı geç açtın, ayıp. Ha, dükkanı geç açtın ayıp. Halbuki bir keki yakarız. Tamam yani bunu derslere sürekli soruyoruz. Yani işten atıl bir şekilde yaşamayacaksın. Dünyaya da hakkını vereceksin ama dünyaya %90 verip öbür tarafına %10 veriyorsan zarar edersin yani. Ona da önem vermek gerekiyor. Çünkü nefsimin şerrinden sana sığınırım ey Allah'ım. Ve min şerri kulli dabbetin ente ahidun binası yetiha. Senin alnından tutmuş oldun. Allah-u Teala her mahluku alnından tutup kontrol ediyor bu manada. Her canlının şerrinden sana sığınırım. Çünkü canlıların hepsinin şerri var. İnsanın var, hayvanın var şeytanın var cinin var. Anta'l evvelu, felesi kablika şeytan. İlk sen, senle ne şey. Ve anta'l ahiru, felesi badaka şey. <gülüyor> Son akhirsin. Sonsuzsun. Senler sonra hiç bir şey yok. E sen zaman şey o zamanlı olarak başlangıcınız olduğu için yok. Anlıyor musun? Anta zahir, felesi fovka şey. Halis konuyla ilgili olan bölüm burası. Sen zahirsin, senin üstünde Hiçbir şey yok diyor. Ne evet. demek bu senin Sen en evet. üsttesin. Ve entel <gülüyor> ba'tin sen ba'tinsin fe ne sezûneke şey Senden gayrı yok. Böyle senden gayrı? sen ilminden yani çünkü sen ya senin zatından başka bir şey diyeceksin. buna o da anlamsız olur. Vahdeli gücüne girersin. Her şeyi Allah dersin. Bu da Allah dersin, bu da Allah dersin. Ya da ne diyeceksin? Senin ilminden başka kuşatıcı, ihata edici sensin yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ''Borcumu öde'' diyor. ''Ey Allah'ım borcumu <gülüyor> öde.'' Bugün bunu dedikler ya bu adam kafayı mı yemiş ya yani? <gülüyor> Allah'ım borcu öde Ya yani, yani Borcu öde nasıl yani? Beni borcumu öde öde edecek? Bütünler var yani. ''Vaq nini minel faks ve fakirlikten beni kurtarıp beni zengin kıl.'' Bakın direkt peygamber Allah'tan istiyor. Ne evliya, ne aracılar, ne kendine önce gelmiş peygamberler. E bir Musa'nın hürmetine, Nuh'un hürmetine. Öyle şey yok yani. Şimdiye evet. talihleri dünmesin, evliyalarını dünmesin, biliyoruz. Veya sahabelerin. Bu duayı ezberleyin arkadaşlar. İnşallah haftaya ezberleyenlerden dinleyelim. Yani ezberleme zorunluluğu yok. Ezberleyemedin haftaya inşallah. Şimdi, ama ezberlemeyin lazım yani. Bu, borçlularım yoktur evler aramızda. <gülüyor> Borçlul. <Evet. gülüyor> Diğer son hadise geliyoruz arkadaşlar. O hadiste de sahabeler bir gün Yüksek sesle doğalıyor onları. Ya Allah Allah. Böyle bağırıyorlar. Allah'tan istiyorlar tabii. Yani sonuçta şey yok. Siz yok. Aracılar, evliyalar falan yok arada. Peygamber dahi yok. Hayatta olan. Tamam mı? Aralarında yaşayan. Gelmiş geçmiş bir anları Bir peygamber var. Aralarında yaşıyor. Biliyorlar peygamber onlar gibi bir kul. Bu manada. Gece düzler ne kadar <gülüyor> Namaz kılıyor. Ams diyor. Allah ondan bahsederken en şerefli yerlerde, Kur'an-ı Kerim'de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 Ala ala. en üstte olan Allah'ımı tenzih ezerim e dedikten bir ilah ve kulu. Burada bizim şu da anlaşılmasın. Peygamberi bu adam yere serdi. Değil. Haşa. Yani. Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin efendisidir. Gelmiş yani geçmiş günahları affolmuştur. Ama sonuçta o da nedir? Kuldur. Evlenmiştir. Hastalanmıştır. Çoluğu çocuğu ölmüştür. Kendisi dünyadan ayrılıp ölmüştür. Mümanalı. Sahabeler bağırıyorlar. Ya Rab ya Rab, seslerini yükseltiyorlar. Ey kamus bunun hallerini görüyor. Diyor ki, ey ala Ey insanlar kendinizi acıyın. kendinizi acıyın. Niye kendinizi yani bağırmayın, Ne yapıyorsunuz siz? la Sizce sahur olan birisine dua etmiyorsunuz yani Sizin dua ettiğiniz Allah sahur değil. Böyle gayet, sizden gayet de, sizden uzak da değil. Sizde ateşli. Işte. İnne ma'atet ona semiy an basir dua ettiğiniz yalvardığınız ellerin açtığınız semî nedir? Şitir basir evendir. Evet. İnne lili tedu ona o sizin dua ettiğiniz Allah var ya akrabu ileykum, ikom akrabu ile ahadikum sizden birinizin devsinin boynundan size daha yakın. Yani tabi devin üzerinde devinin boynundan ne kadar şey var? Mesela var. O Allah sana o mesafeden tabi. Ama neyle yetenir arkadaşlar? İlmiyle. İlmiyle ve desteğiyle, yardımıyla. Haline diyor ki Allah'ın yakınlığı beraberliği gibi iki kısım değildir. Allah'ın beraberliği <gülüyor> daha açıklarken demiştik Allah'ın beraberliği iki kısımdır. Bir genel, iki özel. Genel beraberliği hangi manaya geliyordu? Bilmesi. Hususi özel beraberliği desteği. Allah'ın yakın olması Allah sadece hükmün kullarına yakındır bu manada yani destek verir. Onların dualarına ne var icabet eder. Diyor. Ee, önümüzdeki hafta inşallah güzel Rabbimizin müminler tarafından görülme konusu işleyecek. Allah daha önce işlemiştik bunu hadislerden ne alıyoruz? Alıyoruz. Birkaç dakika sonra Allah Teala'nın bu manada isim ve sıfatlarıyla ilgili konular kapanıp artık ne gelecek? eee ehli sünnet diğer konulardaki inanışları gelecek. Onlar da çok önemli konular. Subhanallahu <gülüyor> Telefonlar. Haydi telefonlar <gülüyor> ama.